Aüzü bİllahı mİn Şeytanı Rıjim Bismillahi ve nİstāyinu Hu ve nİstāfīru ve nAüzü bİllahı mİn şurūr e Anfusinā bMİssiyat e Āmalinā Mİn yehdih lİllahı <Sessizlik> ve Mİn yüdlil <Sessizlik> fLā hādillah VA Āşhed e An lİllahı lLlāh wUhdhu lā Shirkala VA Āşhed e An Muhmmedan Abdu Hu ve hayr-ı hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr-ı umuri muhtesasatuha ve kulli mutesasatin bid'a ve kulli bid'atin dalale ve kulli dalaletin fena. İmam Berbahari rahimeullah'ın Şerhü Sunne kitabında 45. maddede kalmıştık. Şöyle diyor: Nifak İslam'ı ishar edip yani Müslüman olduğunu söyleyip küfrü içinde gizlemektir. Evet bu nifak meselesi yani iman, küfür, nifak, şirk, fızk bunun gibi konuların detaylarını daha önce Akide'ye dair derslerimizde işlemiştik. Yine ayrıntılı olarak Tekvir Satması kitabında en geniş şekliyle ele aldık. Ee, nifak, ameli nifak, itikadi nifak diye ikiye ayrılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte yalan söyleyen, konuştuğunda yalan söyleyen, söz verdiğinde sözünü tutmayan, sözünde durmayan, kendisine emanet edildiğinde emanete ihanet eden ve düşmanlıkta aşırı giden, yani düşmanlıkta haddi aşan kimse namaz da kılsa, kelime-i şehadet de getirse, oruç da tutsa, bunlar da yapsa, yani İslam şartlarını yerine dahi getirse halis münafıktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu ameli nifak hakkında. Dolayısıyla her Müslüman Böylesi bir nifaktan kendi nefsi hakkında korkmalı ve bundan Allah'a sığınmalıdır. Bu gibi hasretlerden kaçınmalıdır. Yani dünya hükmü olarak bir kimse salih bir Müslüman zannedildiği halde aslında o kimsede nifak bulunabilir. Yani namazı dört dörtlük kılar, kelime-i şehadeti getirir, sünnete göre de namaz kılar. Orucunu tutar sünnete göre, zekatını, haccını, buna benzeri İslam amellerini zahirde yerine getirir. Fakat kalpleri ancak Allah bilir. Kişi mesela namaz kıldığında bu namazdan kendisine yazılacak nasibi huşulu olarak sadece Allah Azze ve Celle'ye halis kılarak kıldığı kadardır. Yani biz zahirinde bir adamın çok ihlaslı bir şekilde namaz kıldığını görebiliriz. Fakat Allah indinde o namazın hiçbir kıymeti olmayabilir. Bu sebeple bizler Müslümanlar olarak e, böylesi nifaklardan kendi adımıza korkarız. Bu ameli nifaklar, işte ahlaki nifak veya diğer tabiriyle, e, Müslümanda bulunmaması gereken ahlakların, huyların bir kimsede bulunması, bunlar nifak hasretlerindendir. E, bu yüzden mesela Muad bin Cebel radiyallahu an bir kavme e, namaz kıldırdığı zaman, yani onların imamlarını yaptığı zaman, Cemaattenin işi gücü olan birisi işte yatsın namazını kılıyor Muaz Radyalan'ın arkasına fakat Muaz Radyalan uzun süreler okuyor. Uzun kıldırıyor yani namazı. Aleyküm selamlarım. Bu namaz uzun geldiğinden o sırada adamın işi varmış. Yani aslında hemen işte namazı kılıp işine gücüne gidecek. Böyle bir durumu var. Ve namazı terk edip gidiyor. Muaz bin Cebel Radiyalan, bu adam münafıktır diyor. Yani bu münafıktır demesi yani namaz gibi bir şey terk edilip gidilir mi? Öyle şey olur mu? Yani bu adam münafıktır diyor. Ben de diyor bunu diyor Allah Resulü'ne şikayet edeceğim diyor adam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Allah'ın Resulü işte e, Muaz bin Cebel böyle böyle namaz kıldırıyor. Yani benim işim var, gücüm var. Yani bu kadar uzun tutması benim ağrıma gidiyor diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a sen fitneci misin diyor. Yani sen işte insanların gücüne gidecek şekilde namazı kıldırma. İşte Ala suresi gibi e, surelerle kıldır. Yani böyle Bakara suresi, böyle uzun surelere değil de. Ala suresi gibi cemaate ağır gelmeyecek şeylerle kıldır. Daha başka hadislerinde zaten işte kendiniz e, tek başınıza kıldığınız zaman uzatabilirsiniz. Ama cemaate kıldırdığınız zaman hafif tutun. Hatta cemaattaki en çok işi gücü olan, en çok e, mazereti olan, hasta olan, aciz olan kim varsa e, ona göre, onun durumuna göre hafif kıldırır, Cemaati kıldırdığınız zaman ama ferdi kıldığınızda dediğiniz gibi uzatabilirsiniz diyor başka Burada Muaz bin Cebel radyalar, e, evet burada tutup da hayır Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü itiraz edecek değil, öyle olmaz diyecek değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada önemli olan, bizim bu kıssadan çıkarmamız gereken ibret şurada. Muaz bin Cebel Radiyalan, bu adama münafık dedi. Sen buna neden münafık diyorsun demedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani böyle deme demedi. Fakat Muaz Radiyalan'ın yaptığı yanlışı da uyardı. Muaz Radiyalan diyor ki, ben diyor bu münafık dediğim adamı işte falanca cihatta, Allah yolunda öldürülünceye kadar hep münafık olduğunu zannediyordum. Fakat o beni yalancı çıkardı. Yani yanılttı demiştir bundan sonra Muazrat Yalan. Yani e, hakikatte münafık olmayan bir kimseyi de bir kimse bazı zahiri şeylerden dolayı münafık zannedebilir. Bu tip şeyler de olabilir. Yani iki taraflıdır bu. Bazen de çok samimi zannettiğim birisi münafık olabilir bunu yine tekfir satmasında ayrıntılarıyla, rivayet yollarıyla aktardım. İşte birisinin ihlasından bahsediyor sahabe. Yani bu şahitli yapan sahabe işte şöyle namaz kılıyor, şöyle Kur'an okuyor, şöyle cihatta atılgan falan filan kimden bahsediyorsunuz? Ben tanımıyorum onu diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu adam mescide giriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oraya yanına geldiğinde sen diyor içinden sen ne diyor bir şeytan siması görüyorum. Yani bir şeytan alameti görüyorum diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Sen diyor bu mescide girdiğinde burada benden daha hayırlı kimse yoktur diye içinden geçirdin mi geçirmedin mi diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Şüphesiz bunu vahiy söylüyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Yani kimi kimse bilmez. Şimdi bu kalplerdeki bilinmeyince sen bu adamı ihlatsız zannediyorsun. Bak herkes öyle zannediyor. Öyle şey yapıyorlar Resulü, ne. ama Allah Resulü öyle değil diyor. Yani bunda bir şeytan siması var. Ve bunu vahiy ile bildirilmiş olduğunda sen içinden böyle geçirdin mi diyor. Adam da diyor ki ben zaten öyleyim. Yani yani bu doğru yani böyle zaten diyor. Adam ileri geçiyor. Bak böyle bir söz ağzından zahir olmuş. Ama amelleri var adamın. Güzel amelleri var. Herkesten fazla ön, öne çıkan amelleri var. Diyor ki Allah Resulü Aleyhi satırsa bunu kim öldürecek? Evbekir radiyallah gönderiyor. Evbekir radiyallah bakıyor ki yani adam huşu içerisinde namaz kılıyor. Ama münafık. Az önce bu sözleri söyledi. Benden hayırlısı yok dedi vesaire vesaire. Fakat o namaz kılıştaki huşusuna kıyamıyor Evbekir radiyallah. Ve şöyle diyor. Yani o bir çelişki yaşıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam namaz kılanları öldürmeyi yasakladı. Tamam bu adam işte böyle bir söz söyledi az önce ama bu adam şimdi namaza durdu. Namaz kılıyor. Belki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bilmiyor. Yani tekrar bu adamın tövbe etmiş olabilir. Sanım bir şekilde dönmüş olabilir. Yani tevil yapıyor bir şekilde. Tevil yapıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılanları öldürmeyi yasakladı. İkileme düşüyor yani açıkçası. Geliyor Allah Resulü aleyhi Vesselam böyle böyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrar bunu kimi öldürecek diyor. Ömer Radiyallahu an gidiyor. Yani o bütün işte bildiğiniz Ömer Radiyallahu Han'ın karakterine rağmen, sert kişiliğine rağmen onu secde halindeyken görüyor. O kadar güzel bir pozisyon ki yani bu bir dindarlık, yani samiyet görüyor. Halbuki samiyet kalplerdedir. Zahirde görünüşte değil. Fakat bu görmüşe Ömer bir nevi hislerine kaplıyor Allah Resulü'nün böyle bir emri olmasına rağmen e, kıyamıyor. Geliyor diyor ki Allah Resulü o kadar güzel namaz kılıyor, o kadar güzel secde yapıyordu ki ben kıyamadım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrar bunu kim öldürecek diyor. Ali ben diyor, tamam diyor sen bu işin ehlisin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ali gerçekten öldürmeye gidiyor ama nasip olmuyor adam çekmiş gitmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şayet bunu öldürseydiniz, öldürebilseydiniz ümmetimden iki kişi dahi ihtilaf etmezdi. Burada iki kişi dahi ihtilaf etmezdi sözünün manası allah Alem yani anladığımız kadarıyla kevni bir vakaya işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah Azze ve Celle'nin dilediği, kevni olarak dilediği, ümmetin başına gelecek bir şeyin göstergesi gibi. Hani bir şey meselesi var ya, süt mü şarap mı böyle bir ikramda hangisini tercih etme Sen fıtrat tercih ettin deyip bunun üzerinden bir yorum yapıyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aynı böyle bir şey olduğu gibi burada kevni bir yorum var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Yani onu becerseydiniz öldürmeyi ümmetimden iki kişi daha ihtilaf etmezdi. Yani ne demek? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken ümmetinin hangi yollarla ihtilafa düşeceğini bir numunesi gösterildi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. A. Bunlar ümmetin en hayrıları. Bunlar affedilmiştir. Bunlar cennetlik olduklarına Allah Resulü tarafından şahidik edilmiştir. Onlar kurtulmuştur. Birisi ne yaptı? Ebu Bekir radıyallahu anh. O e, hadisler karşısında bir tevil yaptı. İkilemde kaldı. <gülüyor> müteşabih olanı muhkeme arz edip de e, meseleyi halletmedi. Orada hali hazırda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan emir var. Emir var ama dikkat edin buraya. Ebu Bekir radıyallahu anh, bu emre rei ile karşı çıkmadı. Burası çok önemli bir husus. Rei ile karşı çıkan zaten ayrı bir bela. Rei ile karşı çıkmak Allah Resulü'nün emrine. O iblisin yolu. Burada rei ile değil. Yine hadisle muhalefet etti. Hadisle muhalefet etti ama yanıldı. Yani burada biz şunu görüyoruz. Mesela dört mezhep diyorlar ya, dört mezhep hak olan, el Sünnet'in dört mezhebi. Biz dört mezhebin dördünün hak olduğunu söyleyemeyiz. Biz burada Ebu Bekir radiyalan burada hak olan bir şeyi yaptı diyemiyoruz değil mi? Halbuki Ebu Bekir radiyalan hadisle amel etti. Başka bir hadise Karşı diğer bir hadisle mukabele etti ama bu yanlıştı. Burada zahir olan emre karşı talih yollarla hadisle bile e, muhalefet etsem evet o kimse kafir olmaz. Yani rey ile itiraz eden iblis gibi e, onunki başta başına bir zındıklık, bir sapıklık, bir küfür değil. Burada tevil. Ümmetin ikraf etmesinin sebeplerinden birisi, açık Allah Resulü ve Vesselam'dan açık, kuvvetli, zahir deliller karşısında mütezahir olan, onun altında kalan, kuvvet olarak onunla boyut ölçülemeyecek, yani bir hadis diğerinin aslında hükmünü ilga etmiştir, başka şeylerle, tevil yoluyla diğer tarafı tercih etmek. Mezheplerin ihtilafına baktığımız zaman da, Böyle bir durum sergileniyor ümmetin tarihi boyunca. Burada e, demek ki dört mezhep haktır demek bu hadise aykırıdır. Yani böyle bir haklılık payı olsaydı işte o da tevil etti, iştahat etti. Onun işte hak. İşte hadisle amel edenin işte hak falan filan böyle değil. Bir tane hak vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emni yerine getirmektir burada hak olan. Ebu Bekir burada tevil etti. E, başka bir Nas'la buna mukabele etti ama isabet etmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh'ın tavrına bakın. O da ümmetin en hayrılarında. Peygamber gelecek olsa Ömer olurdu denilen bir şahıs. Buna rağmen o Ömer radıyallahu an bir görüntüye aldandı. O adamın ihlaslı bir şekilde namaz kılışına aldandı. Ümmetin bir kısmına böyle aldanacak. Yani görüntüden dolayı gördüğü bir samimiyet arz eden bir tavırdan dolayı adamın kalbine neredeyse kuvvetli bir zan sahibi oldu ve bu adam samimi olmalı. Yani kıyamadı Ömer Radiala. Ama diğer tarafta ne var? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam emri var. Ne kadar soğuk bir emir. Öldür bu adamı. Öldür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte yeryüzünün en şerlileri, halkın en şerlileri haricilerdir diyor. Şayet ben hayattaki onlar çıkarsa at kavminin öldürüldüğü gibi onlar tepelerim diyor. E şimdi bakın hariciler denilen insanlar, ilk haricilerden bahsediyor tabii. Şimdiki fasık haricilerden değil, şimdiki hariciler de fasık. Şimdiki hariciler baktığın zaman İslam'ı da yaşamayan insanlar. O zamanki hariciler, yani Ali radiyallahu'nun karşısında savaşan hariciler, Kur'an hafızları, İbn Abbas radiyallahu'nun tavsifini, onlar nasıl anlattığını geçtiğimiz derste gördük zaten. iki ders önceki Z-Bercet şerhinde. İbadetten ciltleri nasır tutmuş, dizleri, elleri nasır tutmuş, yüzleri sararmış, benzeri atmış. Allah için bu. Yani Allah için ibadetten. samiyet var. Görünüşteki bir samiyet var. Ama doğruluk yok. Doğruluk, sünnete isabet. İsabetle hareket yok. Yani tıpkı Hristiyan rahiplerinin durumunu düşünün. Hristiyan rahipleri kendilerine ibadete verirler, dünyadan öyle tek çekerler Allah için. Ama bir doğruluk üzere değil. Batıl bir akide üzerine bunu yaparlar. Yahudiler bu kadar amele düşkün değildir. Fakat ilmi boyutta çok şey bilirler. Dinlerini böyle ezberlerler. Ee, Tevrat'ı ezberlerler, ezber kabiliyetleri yüksektir. Yani işin ilmini yapmada, teorisini yapmada onların üstüne yoktur Yahudilerin. Zeka, yani zekalarını bu yönde kullanma. Onların üstüne yoktur. Millet olarak, genel olarak. Fakat onlar da gazaba uğramışlardır. Onlar biz biliriz. En iyisini biz yaparız, biz biliriz şeyindedirler. Hatta peygamberlere sen bilmezsin, biz biliriz dercesine böyledir onların muhalefetleri. Hristiyanların muhalefeti ise peygamberin gösterdiği sınırları açmak. Yani onun söylemediği şeylerle de mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bidatci anlatırken anlatırken emrolunmadıkları şeyleri yaparlar diyor. Bu olunmadıkları şeyleri yaparlar demesi işte bunlar günah işlerler, fısk, hırsızlık yaparlar böyle değil. Bunlar zaten yasak olan şeyler. olunmadıkları şeyler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir namazı iki rekat emretmişse bunlar dört kılar, sekiz kılar, on kılar. Budur yani emrolunmadıkları şeyleri yapmak. Hristiyanların sapması böyleydi. Şimdi biz harcilerde her iki vasıstan karışık buluyoruz. Yani en şerli topluluk dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnete isabet yok. Yani amelleri sünnete göre değil. Ameli de boşlamamışlar. Bir de amel var. Yani Yahudilerdeki şey boyutu ilmi işte Tevrat'ı ezberlemeleri, bunun gibi ezbere dayalı yönleri var. Hristiyanlardaki ibadete düşkünlük var ama bir şey yok. Peygamber'e ittiba yok. Sünnet'e ittiba yok. Fakat görüntü çok güzel. Tam hislere hitap eden bir durum var. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunların öldürülmesini, bunlarla savaşılmasını emrediyor. İşte öldürene, onlar tarafından öldürülene büyük ecirler vaat ediyor. Ömer radıyallahu anh'ın burada karşılaştığı şey böyle bir durumdu. Ali radıyallahu anh'ın yanında nehrevan olayında savaşanların hepsi tedirgindi. Yahu bizim bu savaştığımız insanlar Kur'an hafızları. Amelleri o biçim. İbadete eli kimseler. Ey Allah Resulü bunlarla acaba bunlarla mı savaşılmayı emrediyordu ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam? Bir yanlış olmasın. Hepsinde bir tedirginlik var. Ta ki Ali radıyallahu anh, emrediyor askerlerine emri altındakilere kolu üzerinde işte göğüs gibi çıkıntı olan adamı bulun pazusundaki meme olan adamı bulun diye onun cesedini ölülerinin birisinin altından buluyorlar adamın altından kaldırıyorlar o arayış içerisinde hep tedirginler o ana kadar bu adam çıkınca hepsi bir ağızdan tekbir getirmeye Allah'a hamd etmeye başlıyorlar hep bir korku içerisindeler niye yanlış yani ehli İslam'dan birlerini mi öldürüyoruz bir yanlışlık üzerinde miyiz çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu rivayetinde işte bu e, <gülüyor> neydi adamın adı şeyde ganimet taksiminde itiraz itirazı. <gülüyor> <gülüyor> Zulhu Esraet Temimi'nin neslinde işte pausunda kadın göğsü gibi bir meme olan bir adam olacak. İşte harici böyle tarif etti Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. <gülüyor> Yani arıyorlar, ölüler arasında yok falan iyice bir kendilerinde bir tedirginlik oluyor. Yanlış kişilerle mi savaştık falan filan. Bu adam çıkınca artık tekbirler getiriyorlar. Elhamdülillah doğru yoldaymışız diye emin oluyorlar. İşte Ömer radıyallahu anh'ın bu tavrındaki olay da ümmet içerisinde naslar karşısında hislere yenik düşme. Bu çok genelleşen bir vaka haline gelmiştir zaten. Yani insanlar hislerle yaklaşıyor. Naslar bir yol gösteriyor ama Nasların sınırında durmuyor insanlar. Mesela zalim üyemezlere sabredin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ya bunlara mı sabredeceğiz diyor. Yani Allah Resulü'nün işte halifelerin ne bileyim sabilerin, savaş hariciler Allah'ın indirdiğiyle hükmederken falan filan. E bunlar mı diyor? Bunlar işte Allah'ın indirdiğiyle zaten hükmetmeyen. Bunlar kafir üyemezler. Bu kafir üyemezler hakkında söylememiştir diyor. Bunu tekfir etmek için kullanıyor. Şimdi bakın Size basit bir e, vaka, örnek zikredeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında biliyorsunuz e, zekat amilleri vardı. Zekat memurları. Ve diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şu hoşlanılmayan binekleri size geldiği zaman işte gönül hoşuyla zekatınızı verin falan diye e, tavsiyelerde bulunuyor. Yani zekat memurlarını hoşlanılmayan, beğenilmeyen insanlar olarak vasf ediyor hayatındayken. Vefatından sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın... Mesela birkaç tane rivayet var da bir tanesini zikredeceğim. Mugayre şu de, radıyallahu anh'ın e, azatlısı veya azatlı olmayan kölesi. kölesi e, işte zekat memurlarına malının bir kısmını veriyor, bir kısmını da kendi dağıtıyor zekatını. Niye böyle yapıyorsun diyor. İşte ben diyor, onların diyor... E, işte bu topladıkları zekat mallarıyla haksız işler yaptıklarını falan filan yani onların kötülüklerinden falan bahsediyor diyor ki Mugerib'in şu onlar diyor zekatı alıp da diyor bununla diyor içki bile hissediyor onlara ver diyor yani vaka olarak böyle bir şey yok da yani bu haksızlığı yapsa bile sen bu Yönetici tarafından gönderilen bu zekat memuruna zekat bunu verir. Senden vebal gitsin. O ne yaparsa yapsın. Onların yüklendikleri onlara sen yüklenin sana. Hadiste böyle geliyor ya Malik bin Hüveysuz Abdullah bin Mesut adyalanden. Bu yöneticiler bir şeyi yükleniyorlar. Büyük bir vebal yükleniyorlar esasında. Onların yüklendikleri onlara, sizin yüklendikleriniz sizedir. Bize düşen ne? Bize emredilen ne? İslam devleti olduğu zaman zekat memuru geldiğinde Zekatı onlara vermek. Kendini dağıtmaya kalkmamak. Yani göreceksin onların e, zulüm üzere bir dağıtım yaptığını, hak ettirilen yerlere vermediğini, bir kısmını kendilerine, menfaatlerini kullandıklarını göreceksin. Ama buna rağmen zekatı onlara vereceksin. Bize emredilen bu. Ha, onlar böyle yaptığı için bunun günahını onlar yüklenmiştir. Senlik bir şey yok. Şimdi emredilen bu. Hislere aykırı bir şey bu. Hislerimiz beğenmiyor yani bunu. Şimdi... Şu açıdan söylüyorum bunu, bizim zamanımızdaki hariciler o zamanda olsa, o zamanda vardı zaten, bu yüzden tekfir ediyorlardı, onlar aynı haricilerle aynı safta olacaklardı. Niye? İşte zekat malıyla içki alıyor adam ya, içki içiyor. Veya işte kendi menfaatine araba alıyor, at alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor falan filan. Müslümanların malını böyle kullanıyor. Zaten bu gibi sebeplerle tekfir ettiler bu yöneticileri. Ama ne diyorum o bin Şube? Hatta Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın imaen, işareten söyledi hadislerinde, işte aleyhinize kayırmacılık yapılsa bile, bu aleyhinize kayırmacılık yapılması, sırtına vurup malların alınması bunların hepsi Allah'ın indirdiğine aykırı şeyler. Yani Allah'ın indiriyle hükmetmemektir bunlar. E siz bu yöneticileri neden tekbir ediyorsunuz? Bunlar Allah'ın indiriyle hükmetmiyor. E o, o zaman da vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o zaman bunları yapanlara harciler diyordu. Yani e, hislerle hareket seni çok haklıymış gibi zannettirebilir. Nasların senden yana olduğunu zannettirebilir. Ama... Ee, biz mutlaka yaptığımız, itikad ettiğimiz işlerde kitap ve sünnetin sınırlarında hareket etmemiz lazım. Hislerimize uyar veya uymaz. Biz e, şununla mükellefiz. Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman gönüllerimizde bir sıkıntı varsa bunları bertaraf edip emrin gereğini yapmak. Biz bununla mükellefiz. Hoşlansak ya da hoşlanmasak e, Allah ve Resulüne itaat etmek. Evet. Ali radıyallahu anh'a da bu adamı öldürmek nasip olmamıştır. Bu ne demek? Hakkı yerine getirecek, kimseler de bunu beceremeyecek, Allah imkan vermeyecek. Hak ehli olanlar, yani hakkı yerine getirmeye muhtedir olanların imkanı olmayacak. Fırsat olmayacak. O yolda gayret edecekler, çabalayacaklar ama o garipliği her halükarda yaşayacaklar. Allah'ın ve Rasul'ün hükmünü icra etme imkanları olmayacak. Bu konuda ciddi niyetli olan insanlar bunu beceremeyecek. Burada demek ki üç sınıf oldu ümmet. Bir kesimi Ali radıyallahu anh yaptığı gibi yapmak isteyip buna Allah tarafından kevni olarak imkan verilmeyenler. Bir kesimi hisleriyle, hisleri sebebiyle aldanarak hadisin e, kitabın, sünnetin, vahyin emrini yerine getirmeyenler. Bir kesimi tevil edenler. Hangisinde olmak hayırlı? Tevil edenin kesinlikle burada isabet etmediğini biliyoruz. <gülüyor> Hisleri hareket edenin isabet etmediğini biliyoruz. Geriye bir Ali Radyo'nun tavrı kalıyor. Yani aciz olacaksın, ama hak üzerinde olacaksın. Hislerini hareket edersen belki muhtedir olursun ama batıl bir şey üzerine muhtedir olursun. Tevil ederek hareket edersen belki muhtedir olursun ama isabet üzere olmayan bir şeyin üzerine muhtedir olursun. Bu sebeple bugün insanların, Müslümanların genel ahvaline baktığımız zaman e, aciz olmayı istemiyorlar bir kere. Niye? Ortada görünen bir şey yok, fiil yok. Halbuki Müslümanın Niyeti amelinden hayırlıdır. Yani doğru bir itikad üzere ol. Bazı ameli konuları imkansız sebebiyle becereme. Allah Azze ve Celle sana bunları fiilen işlemiş gibi ecir veriyor. Buradan kazançlısın. Ama böyle aktif olduğun zaman, aciz değil de bir şeylere muhtedir olduğun zaman, yanlış bir şey üzerindeysen, hislere dayalı bir şey üzerindeysen, tevhüle dayalı bir şey üzerindeysen ve bununla bir şeyler başarıyorsan bil ki isabet üzere değilsin. İşte göz boyayan vakalar var, işte falanca cemaat, falanca dernek e, mensupları şöyle şöyle dergi çıkarıyorlar, şöyle tiyatrolar yapıyorlar, şöyle işte seminerler, konferanslar düzenliyorlar, birçok insanı topluyorlar, İslam'a davet ediyorlar. Fakat dikkat edin, bu kalabalıkları toplayan insanlar, hatta Hristiyanların, Yahudilerin İslam'a girmesini sağlayan bu insanlar, asla İslam üzerinde değiller. Kitap ve sünnet üzerinde amel etmiyorlar. Neyi artırıyorlar bunlar? Kitap ve sünnetle amel etmeyen, vahy hayatına geçirmeyen ama kendisini İslam'a nispet eden insan sayısını çoğaltıyorlar. Yani neydi maddemiz? Nifak. Kuzeyfer Adıyalan'dan gelen rivayette söz ile amelin birbirine tutmamasıdır. Biz burada şunu bahsettik. İşte amel nifak, itikad-i nifak diye. Umumiyetle amel nifak. Bidat ve sapıklık önderilerinin ise itikadi nifakları vardır. Zındıklık dediğimiz, yani küfre varan ee, bidat önderileri vardır. Bidat önderilerinin hepsi zındık değildir ama ee, itikadı küfre varan kimseler zındıktır. Mesela Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatını inkar edenlerinki. Allah bir şeyi olmadan önce bilmez diyenler. Bu açık bir zındıklıktır. Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyenler gibi. Yani e, Kur'an mahluk sözü bu şekilde söylenince insanlar bundan kastedileni anlamıyor. Biraz daha açık söyleyelim bunu. E, pek çok kimseden duyarsınız aslında böyle şeyleri. Sünnet. Sünnet. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam zamanında neyse olması gereken oydu. Şimdi zaman değişti. Zaman başka diyenlerdir. Cehmiler, kafir olanlar bunlardır yani. Yani Allah Resulü Aleyhissatü vesselamın sünneti onun zamanda öyleydi. Bu zamanda artık değişti. Şimdi zamanın gereklerine uymalıyız. Yani Allah Resulünün dönemi o zamandı. O zaman Kur'an nasıl açıkladıysa o o zaman için geçerli. Şimdi geçerli değil. Bu manada konuşanlarınki zındıklıktır. Sünneti geçersiz sayanlarınki zındıklıktır. Yani Kur'an mahluktur demek bu demek. Yani beşer sözü gibi. Sanki Allah Azze ve Celle o vahyini indirdiğinde, kelamını indirdiğinde kıyamet gününe kadar bu ümmetin başına gelecekleri bilmiyor de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün bu olacakları bilmiyor, bildirilmemişti kendisine. Yani öyle bir emir de bulundu ki bu zamana uymaz. İşte bir kimse İslam'dan döner, mürted olursa boynunu vurun, bu zamana uymaz, böyle şey olmaz diyenler. Bunlar zındıklık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o zaman devenin sidini, sütünü beyazı hastalara emretmiş, tavsiye etmiş. İşte bu zamanda olmaz, şimdi tıp gelişti falan filan bunlara gerek yok. Bu bu zamanda uygulanmaz diyenlerinki. İşte birinizin kavuna sinek düştüğü zaman, işte o zamanın ilmine göre Allah Resulü Aleyhisselatü öyle zannedip konuşmuş. Şimdi işte böyle olmaz. Bunlar hep işte Kur'an mahluktur zihniyetinin, cehmiyenin, küfür olan akidesinin tezahürleridir. Yani cehmilik sadece Kur'an mahluktur demek değil. Bunun manası budur. Yani Kur'an'ı mahluk diye iftira etmek Allah Azze ve Celle'nin kelamı değildir demek, yani beşerin sözü demektir yani. Aciz bir söz demektir, haşa. O zamanla sınırlı, Allah Resulü zamanlarına nasıl anlaşıldıysa ile? Yani Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam zamanda dünya düzdü, öyle inanılıyordu. Şimdi biz yuvarlak olduğuna inanırız. Dünyanın döndüğüne inanırız demek. Bunlar Kur'an mahluktur, itikadının bir uzantısıdır. Siz sahabe arasında dünyanın yuvarlak olduğuna, döndüğüne, güneşin sabit olduğuna inanan kimse bulabiliyor musunuz? O zaman öyle inanılıyordu, şimdi böyle inanılacak demek bu batıl zihniyetin bir göstergesidir ve zındıklıktır. Bunlar tehlikeli şeyler. Bunun yanı sıra diğer bidat fırkalar, zındıklık olmayan bidat fırkalarına gelince, mesela sufiler, sufiler zındık değildir. Bazıları, mesela gali, gali, Aşırı olan sufiler vardır ki, vahdeli vücutçular gibi. vahdeli vücut zındıklıktır. Tamam. Ama bütün sufiler böyle değildir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Kimseye zulmetmemek gerekir. E, sufiler denilince züüt hayatına yönelmiş. Fakat bu züüt hayatında, e, ibadet hayatında bazen zayıf hadislere, bazen uydurma hadislere dayalı olarak e, tutarsız, bidat bir takım amellere bulaşmış kimseler. Bunların ameli boyuttadır. Yoksa sufiler böyle vahdeli vücutçular gibi... Veya işte Sühreverde'l-Maktul'ün böyle felsefi bir takım bozuk akideleri gibi sufiler içerisinde girmiş bazı bozuk akideler var. Bazı sufiler de bunları reddeder zaten. İşte Gazali gibi, e, seracet Tusi gibi, Kelabadi gibi e, sufilerin böyle ilmi boyutuyla ilgilenen entelleri e, bu tip sapmaları onlarda reddetmişlerdir zaten. Yani sufiler içerisinde vahdedi vücudu reddedenler de vardır. Onlarınki sapıklık. Bidat olan sapıklık itikadi manada zındıklık değil. Zındıklık bahsedildi vücut gibi böyle e, itikadi küfür içeren grupların yaptığıdır. Yoksa bütün sufiler zındıktır demek yanlış bir hükümdür, zulümdür. Evet, bunun gibi e, itikadi nifak olan zındıklıkta söz konusudur. Yani bunlar. Aslında küfür akidesi üzerindedirler fakat Müslümanız derler, biz Ehl-i İslamız derler, bizim hübdemize yönelilirler. Müslümanlarla beraber bulunurlar, yani İslam toplumundan ayrı bir şekilde işte bayrağı çekip ayrı bir devlet halinde, İran'ınki gibi. Mesela İran ayrı bir devlettir, Müslümanlardan ayrı bir devlettir, itikadı rafıziliktir, küfür bir itikat üzerindedir. Onlar gibi kafir devleti değil, Müslümanların arasında yaşıyor. Kendisini İslam'a nisbediliyor, bizim hıbdemize yöneliyor. Böyle kimseler dünya hükmü bakımından Müslümanlarla eşit haklara sahiptir. Fakat ahiret hükümleri bakımından şayet bu itikatlar üzerine ölürlerse biz itikad ederiz ki ebedi cehennemliktirler. Yani küfür itikadı üzerine ölürlerse. Dünya hükümleri bakımından Müslüman muamelesi görürler. Müslüman muamelesi görürler derken bazı kimseler, özellikle mürceler, burayı da yanlış anlıyor. Yani Müslümanla eşittir mümin diye... Algıladıkları için, böyle tarif ettikler için mürceler, biz bir kimseye Müslüman dediğimiz zaman, bir münafaa Müslüman dediğimiz zaman, adam buna ona mümin dedi zannediyor. Niye? Çünkü Müslümanla mümini ayırmıyor. İtikadını evet. böyle öğrenmiş. Amelleri imandan görmüyor. Vesaire vesaire. Bu sebeple onlar der ki, yani mürceler der ki, Müslümanlar içerisinde münafık yoktur. Yani Müslümanların hepsi mümindir. Ve benim imanım der, Cibril'in imanı gibi, Bekir'in imanı gibi hepimizin imanı eşittir der. Meleklerin imanıyla bizim imanımız eşittir derler. Neden? Çünkü imanda artma, eksilme olmaz onlara göre. Derece farkı olmaz onlara göre. Hepsinin imanı eşittir derler. Ebu Hanife böyle söylemiştir. Ve mürcilik böylece devam ede gelmiştir. İmanı başta öğrenirken yanlış öğrendikleri için bunun doğal bir sonucu olarak en çok tekfirciler hanefilerden, yani mürciyelerin arasından çıkıyor. Neden? Çünkü iman eşittir İslam olduğu için onlara göre bir kimse imanın dışına çıktığında işte o kafir olmuştur. Yani en tekfirci fırka mürciyedir. Yani tekfir sadece haricili malı değil. Böyle zannediliyor. Mürciye en tekfirci fırkadır esasında. Çünkü imanla İslam eşittir. Bir kimse imandan çıktın mı, o İslam'dan çıkmıştır onlara göre. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini bu yüzden reddederler. Kişi e, zina etse de, içki ise de, hırzlık yapsa da, şunu da yapsa, bunu da yapsa, La İlahe İllallah diye. <gülüyor> Elhamdülillah. Yetikümünün Resulü Aleyküm. Bu la ilahe illallah diye kimse cennete girecek diyor Allah Resulü aleyhisselatı ise. Mürce buna dayanır. Yani bunu asıl kabul eder. Fasıkları da mümin sayar. Ama münafıkları mümin saymıyor. Dikkat edin. Münafıkları mümin saymıyor. Münafıkları kafir sayıyor her şey mürce. Tekfir ettiklerini bu sebeple tekfir ediyor. Mürciye'nin de böyle cıvıkları vardır ki münafıkları da mümin var. Asıl cıvuma burada zaten. Mesela Hanefiler Türkiye'deki Hanefilere bakın. Yusuf Kerimoğlu, Hüsnü Aktaş bunlar da Hanefi. İşte Mustafa Çelik bunlar da Hanefi. Mürciye Hanefi bunlar. İtikatları maturidi. Hem de koyu mutasıp Hanefi'dirler. Ama bunlar tekbircidir. bir tarafta Cübbeliler, şunlar bunlar. Ha, e, Nihat Hatipoğullar, Mustafa Karataşlar, ne bileyim o fa neydi o adamın adı Faruk Beşer falan filan bunlar da Hanefi, Maturidi genel olarak ilahiyatçılar bunlar da Maturidi, Hanefi aynı ekolün mürciyeleri yani bunlar aynı mezhebin mürciyeleri fakat bunların tekfir ettiğini bunlar asla tekfir etmiyor neden? işte cıvık iyice cıvımış, zamanından çıkmış mürciye de artık yani bunlar münafıkları dahi mümin sayıyor. Bunlar münafıkları mümin saymadığı için tekfir ediyor. Zinaden zina eden zina sırada mümin değildir. İçki içen içki sıra, içtiği sırada mümin değildir. Hızlılık yapan çaldığı sırada mümin değildir. Yağma yapan yağmayı yaptığı sırada mümin değildir. Diyor ya hadiste. Bunlar bu kelamcı ilahiyatçı tayfe bu hadsi inkar ediyor. Bunlar ise inkar etmiyor. Bu hadise iman ediyorlar. Faruk, Çelik, şey Mustafa Çelik, Hüsnü Aktaş buna benzer mürciye hariciler. Mürciye tekvirciler diyelim. Bunlar bu hadise iman ediyorlar. Ama onlara göre mümin değil demek eşittir, kafir demek o yüzden tekvir ediyorlar. Diğerleri ise bu hadisi kabul etmiyorlar. Olur mu? La ilahe illallah diyene, iç gideyse, zina deyse, rızık da yapsa, cani girecek. Buna esas alıyorlar. Ehl-i Sünnet'in işte onlardan farkı şu, iman ile İslam birbirinden farklı şeylerdir. İslam asıl olarak dünya ahkamını ilgilendirir. İman ise sadece Allah Azze ve Celle'nin hükmedeceği bir şeydir. Bu sebeple Ehl-i Sünnet ne kendisi hakkında ne muayyen bir şahs hakkında falan mümindir diye şahitlik etmeyi caiz saymaz. Mürciye bir kimseye Müslüman diyorsan ona zaten mümin demiş oluyoruz. Harcı aynı. Yani imandan çıkanı, imandan çıktığını biliyorsak bir kimse, biz bana kafir deriz diye e, İslam hukukunu iptal ediyor harciler burada. Yani e, Allah'ın indirile hükmetmeyenler, Allah Azze ve Celle demiyorum işte bunlar kafirlerdir, Fasıklardır. zalimlerdir, küfür galip gelir. Burada fısk ve zulümle kastelilerinde büyük zulümdür, büyük küfürdür diyerek bu ayetlerin, maide 44, 45, 47. ayetlerinin tek bir kapsı vardır. O kimsenin İslam'ın dışına çıkmasıdır der. Sahabenin akidesi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğittiği toplumun akidesine i̇bn Abbas radıyallahu R.A. dediği gibi bu küfrün altında bir küfürdür. Yani ne demek? Kişiyi imandan çıkarır ama İslam'dan çıkarmaz. Yani bunun manası budur. İmandan çıkarır, o kimse iman üzere değildir. Fakat İslam üzere olabilir, İslam'dan çıkarmaz. Harcilerle e, tartışmasında söylemiştir bunu. Bu sizin itikad ettiğiniz gibi değil. Bu harcilerini iddia ettikleri gibi değil diyor İbn Abbas radıyallahu anh'a. Bu Allah'ı, meleklerini, peygamberlerini inkar etmek gibi bir küfür değil. Fakat küfrün altında bir küfürdür diyor. Yani... E, bu nifak meselesi, yani 45. maddede geçen, şerru 45. maddesinde işlediğimiz bu nifak meselesi, şayet güzel anlaşılırsa, imanın zıttı olarak, İslam'ın zıttı olarak değil, imanın zıttı olarak anlaşılırsa nifak, pek çok problem Allah'ın izniyle ortadan kalkar, kişi harciliğin fitnesinden de, mürceliğin fitnesinden de selamette olur. Bu güzel anlaşılırsa. Nifak, İslam'ı ishar edip, yani insanlara, İslam üzere Müslüman olduğunu söyleyip de içerisinde küfrü gizlemektir. İslam devletinin olduğu zamanlarda gizlemek zorundaydılar. Hatta onu bırak, Kuzeyfe Radiyallahu anh gibi, nifak diyor Allah Resulü zamanında çünkü vahiy iniyordu. Onların nifakları hemen faş ediliyordu, ortaya seriliyordu. Onlar gizleniyorlardı. Fakat Allah Resulü'nün vefatından sonra, yani o gizli kalmadı. Aleni bir şekilde münafıklık yapıyorlar diyor. Açığa çıkmış. Ama İslam devleti var yine de. Yine de bir kılıç var. Buna rağmen bir açığa çıkma var bakın orada. Bizim zamanımız ise daha gariptir. Yani gurbet hakimdir sünnet elinde. İslam devlet de yok. Yani münafıkların dilini bağlayacak, boynunu koparacak bir eee yaptırıma da sahip değiller. Biz daha çetrefil bir pozisyondayız. Yani zannetmeyin ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda ümmete bir işaret yok da o yüzden yani birileri tutuyor münafıkları direktmen eşitliğe mürtet seviyesinde görüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan yönlendirmeler var, hadisler var, açık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında olanlar eğer delilse bize, eğer bir kimse Kur'an mahluktur diyen zihniyetten değilse, tarih sevci değilse, Allah Resulü'nün zamandakiler o zaman içindir, bu zamanda iş başka, hükümler değişti diyen zındıklardan değilse, şunu kabul etmesi lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisini şikayet ediyorlar ki bu küfür olan söz söylemiş veya fiil işlemiş. Allah Resulü diyor ki git onu öldür. O anda belki vahiy geliyor, uyarlıyor, durduruyor adama. Bir dakika diyor, o La İlahe illallah diyor mu? Diyor ama onun dediğinden ne olur ki diyor. Yani o sözünü iptal etti bu fiiliyle demek istiyor. Namaz kılmıyor mu diyor. Kılıyor ama onun namazı yoktur diyor. Yani geçersiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, işte ben böylelerini öldürmekten men olundum. Yasaklandım. Şimdikilere bu yasağı kaldıran kim? Kim? Şimdikiler bu yasa böyle bir şey yok diye reddediyorlar. Yani biz öldürürüz. Hatta fertler olarak e, kafir olduğuna hükmettiğimiz kimseleri öldürebiliriz. Onların mallarını, namuslarını, şunlar bunların helal sayarız diyorlar ya. Bu yasa kim kaldırdı? Yeni bir vahiy mi geldi? Bu anlayışın sebebi işte Kur'an mahluktur, zihniyetidir. Yani kitap ve sünnetin hükümleri belli bir tarih. Sel zaman içerisinde hapistir, bizim zamanımızı ilgilendirmez. Allah Resulü kendi zamanda öyle hükmetmiş, biz bu zamanın gereklerine uygun olarak vahyin haricinde böyle iştahat eder, böyle hükmederiz diyen zındık bir akımın tezahürüdür bu. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haricileri İslam'dan okun yaydan çıktığı gibi çıkarlar diye vasf ediyor. Yani Allah Resulü'nün böyle bir vasıf söylemesi haşa yalan değil. Bir hakikat üzere söylüyor buna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani sen böyle hadisleri bildiğin halde, ben bilmeyenler bahsetmiyorum. Yani adam cahildir, harcilerin arasına düşmüştür. Naslar hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Umumiyette böyle oluyor zaten. Yani avamda genellikle böyle oluyor. İşte İslam diye farklı şeyler tekfir etmek. Tekfir etmeyi İslam'ın vacibi olarak muayyen kıble ehlini tekfir etmeyi. İslam'ın olmazsa olmazı gibi lanse etmişler. Bu konuda bazı ayetleri, bazı, bazı hadisleri tevil ederek kafasını şişirmişler, bulandırmışlar. Böyle cahillerden bahsetmiyorum. Bu cahiller kuru kalabalıktır. Yani onların safında olduğu için hükmen haricidir. Aslen harici değildir bunlar. Hükmen. Bunların önderlerinden bahsediyorum. Yani bu işin propagandasını yapan, Bunları görmüş olmasına rağmen hevasının, hislerinin zoruna gittiği için bunun aksine bir istikamet tutan Allah Resulü böyle hükmetmiş bizim zamanımızda böyle. Evet Allah Resulü münafıkları öldürmüyordu ama o zaman başkaydı falan filan. Açıkça böyle söylediklerini işitmediniz mi bizimle konuşmalarımda? Allah Resulünün zamandaki o e, durum ortadan kalktı şimdi diyor vatandaş. Ebu Said Hudri radyolar Mervan'ın zamanında işte minber şeye getiriliyor, bayram namazgarına getiriliyor. Diyor ne yapıyoruz Yani hutbeyi, bayram hutbesini bayram namazından önce yapacak. Diyor ne yapıyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce bayram namazını kıldırır, ondan sonra hutbe yapardı. Dileyen dinler, dileyen giderdi. O diyor değiştirirdi okum kaldırıldı. Diyor ki Ebu Said El-Kudri radıyallahu anh, vallahi Allah Resulü'nden gördüklerim sizin bu icat ettiğiniz, uydurduğunuz, ihtisas ettiğiniz şeylerden hayırlıdır diyor ve terk ediyor. Bidatlar böyle başladı bakın. Daha yakın yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe sayattaymış bakın. O terk edildi, o uygulama terk edildi. Neyle terk edildi? Yeni bir vahiy mi geldi? O sahabe bu tavrı gösteriyor böyle tavırlar karşısında. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, her peygamberin e, etrafında seçkin bir takım havarileri vardır. Sonra bunların ardından öyle nesiller gelir ki yapmadıklarını emreden, söyleyen, kendileri amel etmeyen ama insanlara emreden, söyleyen. Yani bir nevi münafıklar kendileri amel etmiyor ama başkalarına söylüyor, tebliğ yapıyor kendileri amel etmiyor bunlarla ve emrolunmadıkları şeyleri yapan kimseler olurlar yani kitaptan ve sünnetten delil olmadığı halde dinde bidatler ihdas eden kimseler olurlar dikkat edin kim bu münkerlere eliyle karşı çıkarsa mümindir diliyle karşı çıkarsa mümindir bunlara gücü yetmezse kalbiyle buz eder ki bu da iman en zayıfıdır. Bundan öte iman yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani emrim bil maruf iyiliğin emri ve nehyanil münker, kötülüğün münkerin nehyedilmesi özellikle ve özellikle bid'atler hakkındadır. İçki, zina, şu bu tamam bunlar da münker ama bu hadiste özellikle bahsedilen bunlar değil. Neden? Çünkü içkinin, zinanın ümmet içerisinde e, fesada sevp olması Sebep olabilecek kapasitesi başka bir şeydir. Bidatlerin, din hususunda batıl itikatların kapasitesi, performansı farklı yöndedir. Yani potansiyel olarak. Bidatçı ile günahkar arasında şöyle bir fark var. Bu sebeple biz e, günahkara bidatçıya gösterdiğimiz tavrı göstermeyiz. Bidatçı bir günah işler. Bundan dolayı kendisini asla günahkar görmez. Dinde olmayan ibadet olarak bir şeyi işler. Bununla Allah'a yakınlaştığını zanneder. Ve bundan dolayı kendisini yanlış bir şey yapmış olarak görmez. İçki içer, tevhül eder, helal sayar. Bu da bidatçıdır İçki içer, haram görür. Bundan dolayı kendisini günahkar bilir. Bu fasıktır. Bunlar şu arasında dağlar kadar fark var. Başı açıktır, bunu dinde böyle bir emir yok, başörtüsü diye bir şey yok falan filan gibi inkarlarla yapar, bu bidatçı bir zındıktır. Öbürü başını açar, bundan dolayı günahkar olduğunu itiraf eder, Allah'tan bağışlanma diler, bu fasıktır. Başı kapalıdır ama İslam'da başörtmek örtmek farz değildir, dileyen kapatır, dileyen örtmez der, bu zındıktır. Bidatçı bir zındıktır, başı kapalı bile olsa, çarşaflı bile olsa. Deri tarafta açıktır, İslam'ın farz kıldığı şey boy, boy, boydan boya, kadının örtünmesidir der. Sayı bir akide üzerindedir ama fasıktır. Bunlar arasında dağlar kadar fark var. Bu sebeple bidatçıya gösterilen tavır ile fasıha gösterilen tavır asla bir olmamıştır. Ahmet bin Hanbel'e Allah rahmet eylesin. Bunu çok güzel bir sözüyle aslında ifade ediyor. Ehli sünnetin sünnet elinin fasıkları Allah'ın dostlarıdır. Bidat ehlinin abidleri Allah'ın düşmanlarıdır. Görünüşte ibadet ehlidirler bidatçiler ama Allah'ın düşmanlarıdır. Sünnet ehlidir görünüşte fısk üzerindedir ama onlar Allah'ın dostlarıdır. Neden? Tevhid sebebiyle. Demek ki bütün mesele imanı, tevhidi, sünneti Muhafaza etmek, niyetlerimizi korumak. Bizim, biz burada şunu söylemiyoruz yani. Fasık olun, günahlar işleyebilirsiniz. Haşa. Biz bunu söylemiyoruz. Bu gibi günahlar zaten zamanla itikadın bozulmasına sebep oluyor. Mesela açık ya veya namaz kılmıyor veya e, bir takım günahlara bulaşmış. Zaman içerisinde yaşadığı şeyi din edinmeye başlıyor. Bundan dolayı kendisini günahkar görmemeye başlıyor. Hevasını destekleyen olaylarla karşılıyor ve e, artık ben günahkar değilim. Zaten işte Yaşar Nuriler, ne bileyim Süleyman Uludağlar, şunlar bunlar da hevama göre fetva veriyor. Haa ben sakalımı kesiyordum, günahkarım zannediyordum. Ya bu günah değilmiş demeye başlıyor ondan sonra. Ne oluyor? İtikadı gidiyor. Bu sebeple günahlar şirk olan, küfür olan itikatların postacısıdır. Postacısıdır. Yani böyle bir tehlike vardır. Bu sebeple biz asla fıskı hafife almıyoruz. Ama şirk ve e, küfür bid'at boyutuna gelmeyenleri de o mertebede görmüyoruz. Sadece e, bu sınırların çizilmesi adına bunu söylüyoruz. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste 46. maddeyi işleyeceğiz. Bugün e, nifak meselesi hakkında özet olarak ancak bu kadar söyleyebildik. Belki çok ayrıntılı bir mesele ama inşallah anlaşılmıştır. Sonraki derste yine e, başlı başına... Bir konu olduğundan bir dahaki derse bırakalım. İman yurdu, darl iman, darl-ı darl küfür bunlar nedir? Bunlarla ilgili olacak. Subhaneke ve hamdik ve eşedü enle ilahe illan tevattüke şerikerek ve estağfurullah ve